ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkârı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an.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 Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem seyirciler Nisa suresinin 148. ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an bizim her halimizle ilgili bizi doğru yola götürecek ayetler indirmiştir. İnsanız, evde karı koca arasında iyi hallerimiz devam eder ama arada bir bazen hanım bazen bey haksızlık yapabilir. Komşular arasında haksızlıklar yapan çıkabilir. Devletler arasında haksızlık yapanlar olur. Devlet halkına, halk devletine haksızlık yapabilir. Bu durumları da düzenleyen bir ayet-i kerimede Rabbim şöyle diyor. La يُحَبُّ اللّٰهُ su بِالسُّوا اِمْ Allah kötülüklerin açıklanmasını sevmez, sözlü olarak açıklanmasını sevmez diyor. Şöyle anlayalım önce. Biri sizin hakkınızda kötü bir şey söylemişse, siz tutup onu bir başkasına, ya benim hakkımda filan adam şöyle demiş. Siz burada ne yapıyorsunuz? Kendi aleyhinize olan sözü yaygınlaştırıyorsunuz. Mesela hastalığınız var. Bu da bir kötülüktür insan için. Onu doktorla paylaşınız. Akrabalarınızla değil. Halanız sizi seviyor. Nasılsın yeğenim diyor. Siz de ya, ya, hala işte kanser olmuşum. Ne gereği var? Söylemeyin. Doktorumuzla tedavisine devam edin. Görüntüde Rabbime hamdolsun. Daha iyi olacağız inşallah. Deyip geçin ve halanızı, teyzenizi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı üzmeyin. Kötülükler ne olursa olsun açıklanmamalı. Ancak diyor Rabbim. İlla men Zulim. Haksızlığa uğrayanın konuşma hakkı vardır. Bu konuda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir bedevinin daha zamanı gelmemiş borcunu istiyor. Yani alacağı var Peygamber Efendimiz'den ve biraz kaba davranmış bedevi. Sahabe kızmışlar ama sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır. Zulme uğruyorsanız haksızlığa uğramışsanız başka türlü de gideremiyorsanız o zulüm yapan zalimi İfşa etmek yoluyla eğer kötülüklerden alıkoyabilecekseniz o zaman ona karşı direneceksiniz. Hani milletlere karşı, devletlere karşı, insanlara karşı, işverene karşı, bilmem niye karşı insanlar haklı oldukları anlarda söz söyleme hakları vardır. Sözle kendilerini insanlara duyurarak haklarını isteme tarafına da gidebilirler, diyor. Allah Celle Celaluhu. Allahu اللّٰهُ سَم۪يًا عَد۪يمًا Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Hani sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Zalim sultanın karşısına geçip de ona doğruyu söyleyen bir insan, eğer orada o zalim yönetici onu öldürürse o şehit olur diyor sevgili peygamberimiz. Akif merhum da bunu şiirleştirmiş. O şehitlerin ta başına yazılır diye vermiş şiiriyle. İn tübdu hayran evtu fu evtarfu ansu in fe inallahi kana afuven gafura. Siz iyiliklerinizi açıktan yapsanız da, gizliden yapsanız da Allah onu bilir. Siz size yapılan kötülüğü affetseniz de Allah onu bilir. Allah affedendir, Allah her şeye gücü yetendir diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimin güzel isimlerinden bir tanesi de El Afuv. Affedendir. O bizi affediyor. Nice ısyanlarımızı, Nice tuğyanlarımızı, Nice günahlarımızı Görüp bildiği halde Bize hava vermeye, sıhhat vermeye, Kalbimizi çalıştırmaya, Kanımızı bütün vücutumuzda Dolaştırmaya, O devam ediyor. Azıcık zerre kadar imanımızla. Bizi cennetine götürüyor. Öyleyse affedici Allah'ın kulu olarak bizde insanların bize karşı yapmış oldukları kötülükleri, bu eşimiz olur, komşumuz olur, arkadaşımız olur, e, ticari ortağımız olur, yani ne olursa olsun bize karşı yapılan kötülükleri af tarafında yer alır. İnnâ al-ladna yekfuron ve Resulhi <Sessizlik> ve yüridun an yefarquu ben Allah ve Resulhi ve yqulunun nüminu bi ve bi Allah'a inkar eden, Peygamberlerini inkar eden Allah ile Peygamberinin arasını açan, yani iki türlü anlaşılabilir. Allah'a inanırım, Peygamberlere inanmam diye. Allah'a itaat ederim de peygambere itaat etmem diye. Ne diyoruz? İman ederiz bazılarına, küfürü bazılarına. Peygamberlerin bir kısmına inanırım, bir kısmına inanmam. Yahudiler Hazreti Musa'da kalmışlar. Hazreti İsa'yı da Hazreti Muhammed'i de kabul etmiyorlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'da kalmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı kabul etmiyorlar. Biz ise bütün peygamberlere iman ettiğimizi, bütün kitaplara iman ettiğimizi söylüyoruz. Yalın söylemekle değil, yürekten inanıyoruz biz. Onun içindir ki tarihte ecdadımız, 1400 yıllık zaman içerisinde, insanlara adaletle muamele edebilmişler. Ve yürüdün en yettekudur beyne dâlike sebîla bir kısmı da orta bir yol yani ikisinin arasında bir yol tutup gitmeyi istiyorlar. Üdeyt yahmun kâfirûne hakka. Bunların hepsi gerçekten kafirdirler ve arat ettik nâbîd kâfîdi biz kâfirlere çok alçaltıcı bir azap hazırladık diyor Allah celle celalühü Cehennem ateş azap dediğimizde fazla etkilemiyor bizi ama televizyon ekranından bir yangını seyrederken bir çocuğun, bir kadının, bir babanın, bir ihtiyarın feryadını duyduğumuzda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Televizyonda gördüğümüzden daha gerçektir Rabbimin haber verdiği. Elimize bir kibritin alevini değdirdiğimizde dayanamıyoruz. Sonu gelmez senelerde dayanma imkanımız yok. Onun için geleceğimiz için, 70 yıllık, 80 yıllık geleceğimiz için hazırlık yaparken trilyon kere trilyon kere trilyon. Kur'an'ın ifadesiyle halidine fîhâ ebedâ. Sonu gelmez senelerde kalacağımız cennet için hazırlık yapalım kihennem için hazırlık yapmayalım. Velldine amenu billahi ve rusulihi ve lem yufarrigu beyne ahadin minhum. Allah'a iman eden, onun peygamberlerine iman eden, peygamberler arasında ayrım yapmayan. Kişilere gelince sevfe yutihim ucruhum ve kana Allahu Bafuran Rahime. Onların ücretleri çok yakında cehennem, cennet olarak verilecek ve Allah Celle Celalı günahları çok affeden ve de çok merhamet edendir diyor. Bizim dünya insanına bakışımızı her gün yasın namazından sonra okuduğumuz bir ayet-i kerimeyle dünyaya duyuruyoruz. Biz ya, e, Bakara suresinin son hikayeti amener rasulü diye başlıyor. Bütün peygamberlere inanırız. Bütün kitaplara inanırız. La nüferriqu beyne ehadim min rusulih Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız diyoruz. Çünkü Yaratan Allah Celle Celaluhu, gönderen Allah Celle Celaluhu kelam olması açısından sahifeler, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an arasında fark yoktur. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Geçmiş için söylüyorum tabi İncil, Tevrat, Zebur için şimdi aynısını söyleyemeyiz. Çünkü hani dört tane İncil adamların elinde, kiliseye varsanız dört İncil veriyor elinize. Altı yüzden bu hale düşürebildik diyor papazların İncil tarihini anlatı anlatıverirlerken. Krallar ve papazlar kendi çıkarları doğrultusunda onu tahrif edivermişlerdir. Yoksa ke kelam olarak Allah'ın kelamındandır ve hiç aralarında fark yoktur. Aynı kaynağın suyunu ayrı kaplara koyduğunuzda o su da bir şey değişmez. Onun için kelam, Allah kelamı olması nedeniyle biz peygamberler arasında iman konusunda onlara arasında ayrım yapmayız. Hepsi Allah'ın elçisidir diyoruz. Ve son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izlemeye devam ediyoruz. O yol da Allah'ın yolu tabi ki. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَائِ kitap, kendilerine gökyüzünden bir kitap indirmeni senden istiyorlar diyor Rabbi. O Yahudileri peygamber efendimizden bize bir kitap indir bakalım. Bize indir de. Yani sen indireceksin ama bize indireceksin diyorlar. Peygamber efendimize diyor ki üzülme bunların böyle isteklerine. Fakat مُوسَىٓا اَكْبَرَ مِنْ دَلِكَ Bundan daha büyüğünü Musa'dan istediler bunlar. فَقَالُوا <gülüyor> Ne istemişler? erin Allah'ı cehreten Allah'ı apaçık olarak bize göster dediler diyorlar diyor. Rabbi. Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye bir konferansın vardır. Türkiye'nin hemen hemen yarıdan fazla il ve ilçesinde o konferansı verdi. Kâfirler ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar, ne kadar kültürlüyüm derlerse desinler, söyledikleri sözlerin insan psikolojisi, insan sosyolojisi ve insanlığın yönetimiyle ilgili, geleceğiyle ilgili plan ve projelerde söylediklerinin tamamının geçmişte söylendiğini o konferans kitabında anlatmıştım. Bunu da anlattım orada. Günümüzde ben laboratuvarda gözetleyemediğim, göremediğime inanmıyorum diyenler yeni bir şey söylemiyorlar. Yahudiler de Hazreti Musa aleyhisselama erin Allah'a cehreten. Allah'ı apaçık görmen, göstermeni istiyoruz demişlerdi. De, feakhazatün bi bi'zulmihim bu haksız istekleri, zulümleri nedeniyle onları yıldırım çarpı verdi. Sümmette <gülüyor> hadul-ı icle min badı ma Apaçık beyinat. tevrat ayetleri ve Musa aleyhisselamın mucizeleri geldikten sonra buzağıya zayıfıya tapı verdiler. De, faafevna <gülüyor> Biz onlar tevbe edince Onları yine affettik. Ve âteyna Musa Sultanem mübina. Musa'ya çok apaçık bir belge verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat edin. Yahudilerin yapmış olduğu Musa yaptıkları Allah'a bize apaçık göstereceksin dediler. Arkasından buzaya taptılar da... Allah ve Celaluhu buna rağmen onları affettiğini, buzağa tapmaktan tabi dönüş yaptılar. La ilahe illallah, Musa Resulullah dediler. Allah'tan af talebinde bulundular. Allah da onları affettiğini ifade ediyor. Onun için af kapısı her daim açık. Rab <gülüyor> faran naf'al bi-mutura bimithabihi Rabb'in söz vermeleri için onların üzerine Tur Dağı'nı kaldırmış. Bu daha başka daha önce geçen ayetlerde de denmişti. Turu üzerlerine kaldırdık. Khudru ma'ataynakum bi-quvvetin şu Kuru Tevrat'a sımsıkı sarılın dedik. Onlar semiana demişler. Tamam işittik, anladık demişler. Daha yerine koyulunca ve asayna deyivermişler. Tekrar isyan ettik demişler. Ve dhulü'l ve gulna lehum üdhulü'l bâbe succeden. şehre girerken, fethettikleri şehre girerken secde halinde girin. Eğilerek girin ve kulna alimlara tadu fi albti. ve kulna alimlara tadu fi albti. ve axhdna minhum miithaqan cumartesi gününü haddi aşmayın. dedik ve onlardan sağlam söz aldık diyor. fabi ma naxdhim miithaqum ve küfrüm bi ayatillahi ve katlihümul Âmîyâ'ı bıgrayı hâkın ve qaulihüm qulubuna sözlerinin sözlerinde durmamaları nedeniyle kafirlik yapmaları Allah'ın ayetlerine karşı kafirlik yapmaları nedeniyle peygamberleri öldürmeleri nedeniyle haksız yere peygamber öldürmeleri nedeniyle bir de bizim kalplerimiz kılıflıdır. Yani senden alacak bir şeyimiz yok. Hani bizde bazen birinin sözünü duymak istemediğimizde, tamam kulağım kapalı diyoruz ya, onlar da kalplerimiz kapalı. Senden bir şey almak istemiyoruz. Senden bir şey öğretmek istemiyoruz diyorlar Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı. İşte bunları demeleri nedeniyle onları cezalandırdık. Ve tabe Allahu aleyhi abi küfrîhim kafirlikleri nedeniyle Allah onların kalplerini mühürledi. Fala yukminûne illa qalila çok azı hariç diğerleri iman etmezler diyor Allah Teala cüralu daha suçları ve küfrühim ve kavlihim ala meryeme <gülüyor> kafirlikleri ve İb meryem e, Hazreti Meryem'e iftira etmeleri nedeniyle katleri mühürlendi onların ve kavlihi binna gatemil mesih aysenne meryeme resulullah biz Meryem oğlu İsa Allah'ın Resulü olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri nedeniyle Halbuki ve maba ruhu ve masalehu onu öldürenmediler asamadılılarda Velaki şu bir Ancak onlara o benzetildi başkalarıyla karıştırdılar başkasıyla karıştırdılar İsa aleyhissalatu ve selam. Ve innel lezî nehterefû fîhî lefî şekkim O konuda ihtilaf ettiler ve şüpheye düştüler. ma lehûn bihî min ilmin. Kesin bir bilgileri de yok illa itibâ allan. Ancak tahminlerle hareket ettiler. Zan üzere. Hala ozanları devam eder. Öldürdük, yok ona benzeyeni öldürdük, öldüremedik. Hala devam ediyor. Ama Rabbim diyor ki ve mağiyat eluhu yakina, yakini olarak gerçekten inanarak öldüremediler onu. Yani öldürdüklerine de kendileri inanamadılar. Öldürdük diyorlar da işlerinde de bir şüphe var. Ve <gülüyor> ma'bateluhu Rabbimize de haber veriyor. Onlar onu öldüremediler. Ve ma'bateluhu ve ma dedi. Öldüremediler de asamadılar da. Bel rafiyahu iley. Allah onu kendi katına yükseltti. Ve kana Allahu azizen hakima Allah her şeye gücü yeten, her şeye hükmeden, her şeye hükmünde de hikmet sahibi olandır, diyor Allah Cembe Ve وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ O, İsa aleyhissalatu vesselam ölmeden önce, ehli kitaptan bir grup, ona iman edeceklerdir. Kesinlikle edeceklerdir diyor Rabbim. Le derken iki defa kuvvetlendirme edatını getirmiş. Kesinlikle iman edecekler. Ve yevmel kıyamet يكون عليهم Kıyamet gününde de İsa Aleyhisselam onlara şahitlik yapacaktır iman ettikleri konusunda şahitlik yapacaklardır, yapacaktır diyor. Bu ayeti kerime aynı zamanda İsa aleyhisselatu vesselamın tekrar dünyaya geleceğine işaret eden ayetlerden biridir denilir. İsa aleyhisselamın dünyaya geleceğiyle ilgili sağlam, çok sağlam bir değil birkaç hadis vardır. Hatta şöyle 250-300 sayfalık bir kitap da bu konuda yayınlanmış. Bütün o hadislerin manasını topladığımızda neredeyse mütevatir derecesindedir. İsa aleyhissalatu vesselamın geleceği. Bu ayet dikkat nasıl işaret ediyor? Ehli i kitap Ölmeden önce ona iman edecek. ehl Kitap'tan bir kısmı ona iman edecek. Peki İsa aleyhisselatu vesselam öldü diyenler Yani asılmadı o doğru kesin Müslümanlar öyle kabul ederdi. Bir kısım insanlarımız öldükten sonra kaldırıldı deniliyor. Peki öldü diyenler ve bir daha gelmeyecek diyenler ehli kitabın onlara yahudileri onlara iman ettiğini o ölmeden önce iman ettiğini haber veriyor mu veya ta tarih haber veriyor mu ölümüne kastetmişler adamlar iman etmek şöyle dursun kıyamet gününde yakın zamanda İsa aleyhissalatu vesselam ölmeden önce aynı kitaptan bir grup ona iman edecekler diyor Rabbim. Fezul mim mennalladine hadu harramna alehim daibatin. Yahudilere bazı helal olan şeyleri haram kıldık. Ve zul mim mennalladine hadu harramna alehim daibatin uhilletle. Helaldı ama haram kılındı. Ve bisaddihim ahsebilillahi Allah'ın yolundan insanları koymaları nedeniyle haram kıldık. Ve haksızlık yapmaları, çevreye zulüm etmeleri, başta kendilerine zulüm etmeleri sebebiyle. Başka ve ahdihimur riba Faiz almaları nedeniyle Halbuki Faiz almakdan yasaklanmışlardı ve ekliyimem varin nasibil batılı insanların mallarını batıl yollardan yemeleri nedeniyle ve atet kafirin kafiri neminhum adamin biz kafirlere çok acıklı bir azabı hazırladık diyor Allah Celle Celaluk günümüzdeki Yahudiyi tarif ediyor. Lakin er-râsihûne fîl minhum vel mü'minûne yûminûne bimâ unzile ileyke ve min qablik. Ancak ilimde rüsuh bulanlar, zirveye varanlar onlardan ve vel mü'minûne yûminûne bimâ iman edenler sana indirilene iman ederler, senden önce indirilene de iman ederler. Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler Vel mü'minune billahi vel yevmil ahir. Ahirete de, Allah'a ve ahirete de iman ederler. İşte onlar, اُلَٰيْكَ سَنُوْت۪يهِمْ اَجْرَانْ اَز۪يمَا Biz onlara büyük bir mükafat vereceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ilimde zirveyi bulmaya ilim deyince okuduğumuz kitapları sıraya koyarsanız, bütün ilim adamlarını yaratan Allah Celle Celaluhu'nun kitabını birinci sıraya koyun. Bütün alemlere rahmet peygamberi olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın kitabını ikinci sıraya koyun. Sonra tabiatı yaradan Allah Celle, Celle Celaluhu olması nedeniyle Tabiat bilimlerinin her sahasında Ümmetin ihtiyacını karşılayacak bilgilere sahip olmaya gayret edin Kur'an'a ve Kur'an'dan önce nazil olan kitapların da Allah'ın kitap indiği kitap olduğuna ancak tahrif edildiğine iman edin Namazlarımızı dost doğru zekatlarımızı hakkıyla vermeye Gayret gösterelim Allah'ta mükafatını kendi lütfundan kat kat bize lütfetsin. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.